Bismillahirrahmanirrahim Yemin'in mahiyeti ve yemin sayılıp sayılmayan şeyler Yemin lügatta kuvvet manasındadır. Din deyiminde bir işi yapmak veya yapmamak için verilen karara kuvvet kazandırılsın diye Yüce Allah'a and vermektir. Yahut boşamak ve azat etmek gibi bir şeye bağlamak suretiyle yapılan bir bağlantıdır. Buna Türkçemizde ant da denir. Misal Vallahi falan işi yaptım veya yapmadım şeklinde yapılan yemin, şarta bağlı olmayan bir yemindir. Falan işi yaparsam veya yaptım ise kölem azad olsun demek, şarta bağlı bir yemindir. Yemin edene halif yani andüçen denir. Yemini korumaya ber, yemini koruyup sadık kalana da bari denir. Aksine olarak, yemini bozmaya veya gerçeğe aykırı yemin etmeye hins denildiği gibi, yemini bozan, veya gerçeğe aykırı yemin eden kimseye de hanis denir. Kasem suretiyle olan yemin ya vallahi billahi tallahi denilmekle Allah'ın zatına veya Allah'a yemin edilmesi adet haline gelen Rahman ve Rahim gibi mübarek isimlerinden birine veya Allah'ın izzeti ve kudreti gibi sıfatlarından birine ant içmekle olur. Allah'tan ve onun sıfatlarından başka olan şeylere, peygamberlere, Kabe'ye yemin edilemez. Yaratıklardan birinin başına ve hayatına yemin edilmesi de caiz değildir. Kasem ederim, yemin ederim, şehadet ederim. Allah Teala ile ahd olsun, Allah Teala ile misakım olsun, üzerime yemin olsun, üzerime ahd olsun sözleri de birer yemin sayılır. Bir kimseye hitaben, sen vallahi bugün şöyle yapacaksın veya yapmayacaksın şeklindeki sözler de birer yemindir. Bunun için o şahıs bu yemine aykırı olarak hareket ederse bu sözü söyleyen kimse yemininde hanis olur. Eğer bu sözde o şahsa yemin verdirmek istemişse o zaman ikisine de bir şey gerekmez. Helali haram kılmak da yemin sayılır. Şu yemeği yemek bana haram olsun demek bir yemindir. Onun için bu yemeği sonradan yemek kefareti gerektirir. Bir kimse şöyle yaparsam kafir olayım yahut Yahudi Hristiyan olayım. Yahut Allah'ın kulu peygamberin ümmeti olmayayım. Yahut kıblesi başka tarafa olanlardan olayım. Yahut Allah ruhumu imansız alsın. Yahut Allah'a iki demişlerden olayım. Peygamberin ümmetinden olmayayım. Yahut peygambere dil uzatanlardan olayım demiş olsa, onun inancına ve maksadına bakılır. Eğer bu sözü yemin maksadıyla sözünü sadece kuvvetlendirmek için söylemişse, bu bir yemin olur. Yeminini bozunca, yani hanis olunca üzerine kefaret gerekir. Fakat söylediği o sözü kafir olacağına inanarak söylemişse bu yemin olmaz. Ancak tevbe ve istiğfar etmesi ve böylece hem imanını hem de ise nikahını yenilemesi gerekir. Yeminini bozsun, yani hanis olsun olmasın fark etmez. Dine ve imana sövmek de bu hükümdedir. İmanı ve nikahın yenilenmesi icap eder. Bir kimse şöyle yaparsam Allah'ın gazabına, lanetine, buğzuna uğrayayım, zani olayım, hırsız olayım diye söylese, Bununla yemin etmiş olmaz. Namazım, orucum şu kafirin olsun demesi de böyledir. Bununla beraber bir görüşe göre namazın ve orucun bir ibadet Allah'ın rahmetine bir yakınlık olması bakımından kafire ait olması kastedilirse yemin olmaz. Bu gibi sözler İslam terbiye ve azabına aykırıdır. Bunlardan sakınmalı eğer böyle bir söz çıkarsa hemen tevbe edip istiğfarda bulunulmalıdır. Musaf hakkı için, Kur'an hakkı için, okuduğum Kur'an hakkı için falan işi yapmam Dediği halde o işi yaparsa kefaret gerekmez. Tevbe edip mağfiret dilemesi lazım gelir. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim Allah kelamı olduğundan bir görüşe göre Kur'an'a yemin geçerlidir. Yalan yere Allah bilir ki şu şöyledir, şöyle değildir denilmesi bir görüşe göre küfrü gerektirir. Çünkü Yüce Allah'a bilmezlik nispet edilmiş olur. Diğer bir görüşe göre de küfrü gerektirmez. Çünkü bununla küfür değil yalanın geçerli kılınması kastedilmiştir. Ancak bu büyük bir günah olduğundan hemen tevbe edilmesi gerekir. Yalan yere Allah şahittir ki denilmesi de kefaret değil, tevbe ve istiğfarları gerektirir. Kasem suretiyle olan yeminin nevileri ve hükümleri Kasem suretiyle olan yeminler La'u yani boş yere yemin gamus yalan yere yemin ve Münakıt şarta bağlı yemin kısımlarına ayrılır. Şöyle ki 1. Lağıl yemin Yanlışlıkla veya doğru olduğu zammı ile yalan yere yapılan yemindir. Bir kimsenin bir maksadı olmaksızın başka bir şey söyleyecek yerde ''Vallahi'' diye yemin etmesi bu kısmındandır. Yine borcunu ödemediği halde ödemiş olduğunu sanarak ''Vallahi borcumu ödedim'' diye yemin etmesi de böyledir. Bu tür yeminden dolayı kefaret gerekmez, bunun bağış, bağışlanacağı umulur. 2. Gamus yemin Yalan yere kasten yapılan yemindir. Borcunu ödemediğini bildiği halde bir şahsın vallahi ben borcumu ödedim diye yemin etmesi bu türdendir. Bu pek büyük bir günahtır. Böyle yalan yemin evleri harap eder, yalancılar perişan bırakır. Bunun bağışlanması için kefaret yeterli olmaz. Bundan dolayı yalnız tevbe edip mağfiret dilemek ve bu yüzden bir kimsenin hakkını zayi etmişse onu yerine getirip helallik almak gerekir. İmam Şafii'ye göre gamut yeminden dolayı da kefaret gerekir. 3- Münakıt yemin Mümkün olan ve geleceğe ait olan bir şey hakkında yapılan yemindir. Vallahi ben yarın borcumu vereceğim, vallahi ben falan kimseyle konuşmayacağım denilmesi gibi. Böyle bir yemin üzerinde durulursa kefaret gerekmez. Fakat yemin bozulursa kefaret gerekir. Yukarıdaki de borcunu ödemezse veya adamla konuşursa yemin bozulmuş olur ve kefaret ödenir. İşte bizce yalnız bu tür yeminlere riayet edilmemesinden dolayı kefaret gerekir. İster riayetsizlik bir zorlama karşısında ister unutarak ister yanılarak olsun hüküm aynıdır. Bu tür yeminin bozulmasına dini bir görevi yerine getirme veya insanlar için bir yarar varsa yemin bozulur ve kefaret ödenir. Bozulmasına bir yarar yoksa yemine riayet edilmesi gerekir. Bir kimse borcunu ödememeye veya babasıyla konuşmamaya yemin etse bu yemine riayet etmez, edemez borcunu vermesi ve babasıyla konuşması gerekir. Sonra da af dileyerek kefaretini yerine getirir. Yemine dair çeşitli meseleler. Yemin birkaç tane olunca kefaretler de ona göre olur. Yeminlerin yapıldığı yer değişmese de yine hüküm böyledir. Buna göre bir kimse şöyle yapacağına veya yapmayacağına vallahi diye yemin ettikten sonra başka yerlerde benzeri yeminler yapsa Yeminler birkaç tane olur. Bozduğu bu yeminlerin her birinden dolayı ayrı ayrı kefaret ödemesi gerekir. Fakat İmam Muhammed'e göre yemin kefaretleri çoğalınca bunlar bir kefaretle ile ödenir. Tercih edilen görüş budur. Vallahi falan ve falan kimselerle konuşmayacağım yahut falan ve falan yerlere gitmeyeceğim gibi sözler bir yemin saydır. Onun için o iki kimseden yalnız birisiyle konuşulsa veya o iki yerden yalnız birine gidilse yemin bozulmuş olur. Vallahi yemek ve su tatmam denilmesi de böyledir. Bunlardan birini tatmakla yemin bozulmuş olmaz. Ancak bunlardan herhangi birini tatmaya niyet etmişse o zaman bunlardan birini tatmakla yemini bozulur. Olumsuz bir ek ilavesiyle vallahi ne falan ve ne de falanla konuşurum veya vallahi ne yemek ve ne de su tadarım denilse bu iki yemin olmuş olur. Herhangi biriyle konuşulsa veya herhangi biri tadılsa yemin bozulmuş olur ve kefaret gerekir. Yeminlerin hükmü örtte kullanılan sözlere göredir. Yemin edenin maksat ve niyetine göre değildir. Onun için bir kimse bir şahsa hiçbir şey vermemek maksadıyla ben sana para vermeyeceğim diye yemin etse ona paradan başka bir şey vermemekle vermekle yeminini bozmuş olmaz. Çünkü söz ve yemin para lafzıyla yapılmıştır. Gelenekte başka şeye para denmez. Yine bir kimse evde oturup dışarıya çıkmam diye yemin etse, o evin bacasından veya penceresinden çıkmakla yemininde hanis olmaz. Yani yeminini bozmuş olmaz. Şu odaya girmem diye yemin edildiği halde, onun harabesine girildiği takdirde de hüküm böyledir. Çünkü harabe örfte ona oda sayılmaz. Yeminler yapıldıkları beldelerin örfüne göre değerlendirilir. Onun için bir kimse Baş yemeyeceğine yemin etse bu yemini bulunduğu beldede satılan başlara bağlı kalır. Serçe ve çekirge gibi hayvanların başlarını kapsamaz. Bunları yemekle yemini bozulmuş olmaz. Yine bir kimse meyve yemeyeceğim diye yemin etse yemini, beldesin, beldesinde, örten, yemini beldesinde örten meyve sayılan şeylere bağlı kalır. Yaş üzüm gibi meyve sayılmayan şeyleri kapsamaz. Anlaşılıyor ki yeminde kullanılan bu, gibi umumi ifadeler örf ile özdeşleştirip kısıtlanabiliyor. Aklen mümkün olup da adet bakımından muhal olan bir şeye yemin hemen hanis olmayı gerektirir. Bunun için bir kimse ben göğe çıkacağım, ben şu taşı altın yapacağım diye yemin etse hemen yemini bozulur ve kefaret ödemesi gerekir. Fakat böyle bir yemin bir vakte bağlanmış olsa o vakit çıkmadıkça hanis olmaz. Vallahi şu demiri 10 güne kadar elmas yapacağım diye Yemin edilmesi gibi. Bu yemin üzerinden 10 gün geçmeden hanis olmayacağı gibi, 10 günden önce ölse yine hanis olmaz. Kefaretli gerekmez. Zaman belirlemeksizin yapılan yeminlerde, yemin edilen şey imkansız hale gelmedikçe yemin bozulmaz. Fakat iş imkansız hale gelince yemin bozulur ve kefaret gerekir. Bir kimse bir zata ita vallahi ben seni ziyaret edeceğim dediği halde uzun bir müddet ziyaret etmese yemini bozulmaz. Fakat ziyaret etmeden o yemin eden veya ziyaret edecek zat ölürse yemin hanis olur. Yani bozulur. Zaman belirlenince o zamanın sonuna bakılır. Ben seni yarın ziyaret edeceğim diye yemin edilmesi gibi ki o günün güneş batması zamanına kadar devam eder. O gün ziyaret yapılmadan güneş batınca yemini bozulur. Bir hududa bağlı olan bir yemin o hududun kalkmasıyla geçersiz olur. Çünkü yeminde durmaya bir imkan kalmamıştır. Bunun için bir kimse falan zatizin vermedikçe ben şu kimseyle konuşmam diye yemin edip de o zatizin vermeden ölse artık yeminin bir hükmü kalmaz. Yemin eden şahıs o kimseyle konuşur ve bundan dolayı da kefaret gerekmez. Sen borcunu vermedikçe senden ayrılmam diye yemin yaptıktan sonra borcun bağışlanması da bu türdendir. Artık yemin kalkmış olur. Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre bu gibi hallerde yemin devamlılığını sürdürür. Artık mesela konuşma. Ee, artık... Şartlarda mesela konuşma şartında ne zaman gerçekleşirse yemin bozulur ve kefaret veya şarta bağlanan ceza gerekli olur. Yemin edilen şeyin yok olması veya gitmesi yemin bağlantısına engel olur. Buna göre bir insan falana şu hakkını yarın veririm diye yemin ettiği halde bugün verecek olsa yemininde hanis olmaz. Yani yemini bozulmaz ve kefaret gerekmez. Bu mesele İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göredir. İmam Ebu Yusuf'a göre ertesi gün olunca hanis olur. Yeminler evvelce söylenmiş bir söz veya işle bağlantılı olur. Buna göre bir kimse hazırlanan belli bir yemeğe davet edilmekle vallahi ben yemem diye yemin etse bu yemini o belli yemeğe bağlı kalır. Başka bir yemek yemesiyle yemini bozulmuş olmaz. Yeminler mümkün olan bir mertebeyle bağlı kalır. Bunun için falan şahsı şu eve sokmayacağım diye yemin edilse bakılır. Eğer yemin eden o evin sahibi ise o şahsı eve girmekten hem söz hem de fiil ile Mümkün olduğu kadar engellemesi lazım gelir. Değilse eve girmekle hanis olur. Fakat ev başkasının olduğu takdirde yalnız sözle engellemesi yeterlidir. Çünkü kiracılıktan dolayı onu bir fiil çıkarmak hakkına sahip değildir. Yemin eden için mümkün olan böyle sözle çıkarmaya teşebbüs etmektir. Yine bir şahsa hitaben, ben seni hapsettirmem diye yemin eden kimse, o şahsa hapsettirmek isteyen alacaklılara karşı sözüyle engel olmaya çalıştığı halde, engel olamazsa yemini bozulmaz. Yine falan şahsındaki alacağını, alacağımı bugün ona bırakmayacağım diye yemin eden kimse o gün hakime başvurup alacağını istese yani dava etse, borçluğunun da inkarı üzerine ona yemin teklif edilmesini istese artık hanis olmaz. Çünkü kendisi için mümkün olan bundan başka bir şey yoktur. Yeminden nispetin kaybolmasıyla ile son bulur. Şöyle ki falan şahsın evine girmem ...veya yemeğimden, yemeğimden yemem, elbisesini giymem, zevcesiyle ve dostuyla konuşmam diye yemin eden kimse... ...ev satıldıktan sonra o şahsın evine girse veya yemeğinden yese veya elbisesini giyinse... ...veya kendisinden tamamen ayrılan zevcesiyle veya o adama düşman kestilen dostuyla konuşsa... ...yeminini bozulmuş olmaz. Fakat yeniden satın alacağı bir eve girse veya yemeğinden yese... Veya elbisesini giyse veya nikahlayacağı yeni zevcesiyle veya edineceği yeni bir dostuyla konuşsa yemini bozulur ve kefaret gerekir. Ev, yemek ve elbise işaretle belirtilmiş olsun veya olmasın fark etmez. Çünkü bunlardan dolayı sahiplerine düşmanlık edilmez. Fakat zevceye veya dosta işaret ederek şu karısı ile şu dostu ile konuşmam diye yemin edilirse yemin bunlara bağlı kalır. Bunlarla zevciyet veya dostluk ilgisinin kalkmasından sonra da onlarla konuşulursa yemin bozulur ve kefaret gerekir. Çünkü bunların zatlarına düşmanlıktan dolayı yemin edilmiş olması mümkündür. Bir kimse karısına veya borçlusuna benim iznim olmadıkça evimden veya şehirden bir tarafa çıkmayacaksın diye yemin etse bu yemin zevciyet ve alacağın devamına bağlıdır. Zevciyet kalktıktan sonra, kalktıktan veya borç ödendikten sonra çıkacak olsalar artık o yemin eden kimse hanis olmaz. Yeminim bir cümlesinde bulunan bir belirsizlik aynı cümledeki diğer bir belirsizliğe dahil olur. Fakat belirli bir şey belirsizliğe dahil olmaz. Buna göre bir insan bir insan şu eve kim girerse şöyle olsun diye yemin etse o eve kendisinin girmesiyle de hanis olur. O ister kendine olsun ister olmasın fark etmez. Fakat şu evime her kim girerse şöyle olsun diye yemin ederse oraya kendisinin girmesiyle hanis olmaz. Çünkü evi kendisine Nispet etmekle kendisi belirlenmiş oluyor. Artık aynı cümlede bulunan belirsiz bir anlama dahil olmaz. Başkasına hitaben senin şu evine her kim girse, senin yemeğinden her kim yerse şöyle, şöyle olsun diye yapılan bir yeminde de muhatabın o eve girmesiyle veya o yemekten yemesiyle yemin bozulmuş olmaz. Yani kefaret gerekmez. Yemin ifadesinin bir cümlesindeki belirlilik diğer bir cümlesindeki belirsizliğe dahil olur. Örneğin bir kişi kendi kölesine hitaben... Bana şu haberi her kim müjdelerse, sen azad ol diye şarta bağlayarak yemin ederse, o haberi bizzat kölesi de müjdelesse köle azad olur. Demek ki bu durumda sen azad ol hüküm cümlesine muhatap olan köle her kim müjdelerse şart cümlesinin kapsamı içine girmiş oluyor. Bir kimse adete göre bizzat kendisinin de yapabileceği bir işi yapmamaya yemin ettiği halde o işi kendisi için başkasına vekalet ve emir suretiyle yaptırsa bakılır. Eğer o işlem hukuku bizzat yapana ait işlemlerden ise bunun yapılmasından dolayı o kimseyle hanis olmaz. Alım-satım, kiraya verme, kiralama, bir maldan ikrar yolu ile sulh olma, bir malı bölme, bir davayı ikrar veya inkar yolu ile cevaplama... Akıl ve bali olan bir çocuğu evlendirme gibi işlemler bu türdendir. Ev, yemek ve elbise işaretle belirtilmiş olsun veya olmasın fark etmez. <gülüyor> Örneğin bir kimse vallahi ben bu evi satın almayacağım diye yemin ettiği halde onu bir vekil aracılığıyla satın alsa yemininde hanis olmaz. Fakat yemin edilen işlem işi yapana ait olmayıp Müvekkile ve emreden kimseye ait işlemlerden ise bu işi vekil ve emir suretiyle yaptırmakla da o kimse hanis olur. Evlenme, boşanma, mal karşılığında boşanma, hibe, sadaka, havale, vasiyet, vakıf, emanet, ariyet verme ve alma, borç alma, kısastan dolayı suh, emanet verip alma, borcu ödeme, borcu alma, elbise dikme, elbise giydirme, hayvan kesme, Hayvana bindirme, küçük yaştaki çocuğu evlendirme gibi. Örneğin, Vallahi falan kadını nikahlamayacağım diye yemin eden kimse o kadını bir vekil aracılığıyla nikahlasa, yemininde haniş olmakla üzerine kefaret gerekir. Çünkü bu hususta vekil bir araç ve bir erci başka bir şey değildir. Bu işlemin bütün hakları o yemin edene, bu işlerin bütün hakları o yemin edene aittir. Şunu şu adama bağışlayacağım diye yemin eden bir kimse o şeyi bağışladığı halde o adam kabul etmese yemini bozulmuş sayılmaz. Ariyet, va vasiyet, ikrar gibi ariyet, vasiyet, ikrar gibi diğer bağış suretiyle olan sözleşmelerde de hüküm böyledir. Fakat şu malı falan zara, zata satmayacağım diye yemin etse O malı sattığı halde o, o zaat malı kabul etmese yemini bozulmuş olduğundan kefaret gerekir. Çünkü satma işlemi kabule bağlıdır. Yalnız sattım demekte de bağlantı olmaz. Satma işlemi de yapılmamış olur. Kiralama, nikah ve rehin gibi iki tarafın icap ve kabulleri üzere yapılan diğer işlemlerde de hüküm böyledir. Bunlar üzerindeki yemin olumsuz olarak yapıldığı takdirde de bu hüküm uygulanır. Örneğin bir kimse şu malı falan adama bağışlamayacağım diye yemin ettiği halde Bağışlayıp doğadan o adam kabul etmese hanis olur. Aksine olarak satmayacağım diye yemin ettiği halde satsa da o adam kabul etmese hanis olmaz. Demek oluyor ki hibe gibi bağışlamalarda yalnız bağışlayıcının icabı yani tek taraflı irade beyanı yeterli oluyor. Fakat alışveriş ve kiralama gibi karşılıklı irade beyanlarını icap ve kabulü gerektiren işlemlerde Yalnız bir taraftan yapılan icat beyanı yeterli olmuyor. Kabulün de bulunması gerekiyor. Sohbet ve birbiriyle anlaşıp yaklaşma, lezzet ve acı duyma, üzüntü ve sevinç gibi sağlığa bağlı bulunan işlerde yemin yalnız sağlıkla kayıtlanır. Ölünün diriye ortak olacağı işlerde ise hem hayat hem de ölüm hallerinde geçerli olur. Buna göre bir kimse bir adama hitap Seninle konuşuyorsam, senin yanına girersem, seni öpersem, seni döversem şöyle olsun şeklinde yemin ettikten sonra o adam ölse artık yemeğinin bir hükmü kalmaz. Ölü halinde o adama söz söylemekle veya yanına gitmekle veya onu öpmekle veya onun cesedine vurup dövmekle yemin bozulmaz ve ceza gerekmez. Fakat seni yıkarsam, sana elbise giydirirsem, sana dokunursam. ''Seni bir şeye bindirirsem, seni taşırsam'' şeklinde yemin etse, onu öldükten sonra yıkamakla, kefenlemekle, vücudunu okşamakla, bir şeye bindirmekle veya taşımakla hanis olur, kefaret gerekir. Falan kimseye konuşmayacağım, söz söylemeyeceğim diye yapılan yemin o kimseye sadece işaret etmekle, mektup yazmakla veya haber göndermekle bozulmuş olmaz. Çünkü bu işler konuşma ve söyleme sayılmaz. Konuşmayacağım diye yemin eden kimse namazda Kur'an okumakla veya tesbih çekmekle hanis olmaz. Yani yemini bozulmaz. Namaz dışında ise bir görüşe göre hanis olur. Diğer bir görüşe göre olmaz. Çünkü bu okuma örste konuşma sayılmaz. Diğer kitapları okumada alimlerin ihtilafı vardır. Oruç tutmam diye yemin eden bir kimse oruca niyet edip başlayınca hanis olur. Çünkü orucun mahiyeti mutlak surette insaktan ibarettir. O doğruca başlamakla gerçekleşmiş olur. Namaz kılmaya yemin eden kimse namaza başlayıp ilk rekatta secdeye alını koymakla hanis olur. Çünkü böyle bir rekat kılınmadıkça namazın mahiyeti tamamen bulunmuş olmaz. Hac yapmamaya yemin eden bir kimse de sahih bir hacca başlayıp farz olan tavafın çoğunu yapınca hanis olur. Zevcesini dövmemeye yemin eden bir kimse onun saçlarını çekse veya gerdanını ısırsa veya sıkıştırsa veya burnuna dokunup kanatsa bakılır. Eğer bunları öfke halinde yapmışsa... Hanis olur. Oynaşma halinde yapmış ise sahih olan görüşe göre hanis olmaz. Bununla beraber bu dövmekte acı vermek şarttır. Maksada gelince bunda iki görüş vardır. Bir görüşe göre kasıt da şarttır. Diğer bir görüşe de diğer bir görüşe göre şart değildir. Onun için böyle yemin eden kimse başkasını dövmek isterken yanlışlıkla zevcesine vuracak olsa birinci görüşe göre hanis olmaz. Çünkü kasıt bulunmamıştır. Buna örfende dövme denmez. İkinci görüşe göre hanis olur. Çünkü dövme işi gerçekleşmiştir. Bunda kasıt aranmaz. Yeryüzünde oturmamaya yemin eden kimse, yere bitişip olmayan bir sergi, bir hasır, deli veya tahta üzerine otursa hanis olmaz. Yine şu döşek üzerinde uyumamaya yemin eden kimse, o döşek üzerinde konulan başka bir döşek üzerinde uysa hanis olmaz. Yine şu tahta üzerinde uyumamaya... Yemin eden kimse onun üzerine konulan diğer bir tahta üzerinde uyusa, yemininde hanis olmaz fakat döşek üzerine bir yüz takılsa veya tahtanın üzerine bir sergi çekilse, bir hasır döşense ise hanis olur. Yatağımda veya şu yatakta uyumam diye yemin eden bir kimse, bedenin çoğunluğu ile o yatağa girip uyumadıkça hanis olmaz. Bir yere veya bir eve ayağını basmayacağına yemin eden kimse, o yere sonradan yürüyerek veya bir şeye binerek gidecek olsa, hanis olur. Çünkü bir yere ayak basmak örste oraya girmek demektir. Fakat böyle yemin ederken yürüyerek girmeyeceğini kastetmiş bulunursa binitli olarak girmekle hanis olmaz. Çünkü sözünün gerçeğini dilemiş olur. Bir yere girmeyeceğine yemin eden kimse oraya tutulup çok hanis olmaz. Bu davranışa karşı çıkmasa da hüküm aynıdır. Çünkü yeminli bizzat kendisinin gitmesiyle ilgilidir. Fakat bu yere sonradan kendisi girecek olsa hanis olur. Şiddetle zorlama masadı gidermeyeceği cihetle yemininin aktine engel olmaz. Buna göre şu belli şeyi yemeyeceğim diye zorla veya rızası üzere yemin eden kimse o şeyi sonradan şiddet ve zorlamayla yiyecek olsa hanis olur. Yeni baygın veya mecnun olduğu halde yediği takdirde de hüküm böyledir. Fakat içmeyeceğine yemin ettiği bir şeyi başkaları zorla boğazına akıtacak olsalar hanis olmaz. Çünkü bunda kendi işi bulunmamıştır. Sonradan kendi rızası ile içerisi hanis olur. İmam Şafiiye göre zorlama yemin bağlantısına engel olur. Vallahi yersem içersem giyersem şöyle olsun şeklinde yemin eden bir kimse her ne yese, ne içse ne giyinse hanis olur. Eğer ben şu yemeği şu suyu veya şu elbiseyi kastettim dese benimsenin görüşe göre gerek kaza yani mahkeme hükmü gerekse diyanet bakımından sözü kabul edilmez. Fakat vallahi bir şey yersem bir şey içersem bir şey giyersem şöyle olsun diye yemin eden kimse, bununla belli bir şeyi kastetmiş olduğunu söylerse, hüküm bakımından değil de diyanetçe tasdik olunur. Falan şansın kardeşleri, zevceleri, dostlarıyla konuşmayacağım diye yemin etse, bunların hepsiyle konuşmadıkça hanis olmaz. Kardeşlerinin veya dostlarının bir kısmıyla konuşmuş olsa da, hanis olmaz. Çünkü yemininde bunların tümü murad edilmiştir. Fakat o şahsın yalnız bir kardeşi veya bir zevcesi, veya bir dostu olduğunu bildiği halde böyle yemin etse yalnız biriyle konuşmakla hanis olur. Bir kimse başkasındaki bir alacağını taksit taksit almayacağına yemin ettiği halde, ondan bir miktar alacak olsa bundan sonra geri kalanını da almadıkça hanis olmaz. Bir kimse malı bulunmadığına dair yemin ettiği halde, ticaret için olmayan eşyası akarı, veya arazisi bulunsa bununla hanis olmaz çünkü bunlara örtemal denmez, denilirse hanis olur. Ben bu işi elbette yapacağım, şu adamı elbette ziyaret edeceğim şeklinde yapılan yeminler bir defa için geçerlidir. Bir defa ziyaret yapılınca yemin yerine gelmiş olur. Çocukların, delillerin, uykuda bulunanların yeminleri geçerli değildir. Fakat sarhoşluk veren ilişkilerden birini içmiş olan bir sarhoşun yemini, aklı başında olanın yemini gibidir. Çünkü onun sarhoşluğu kendi kazıt ve iradesine bağlıdır. Onun için ettiği yemine bağlı kalmazsa hanis olur. İnşallah, Allah dilerse yani şeklinde istina, istisnada bulunarak Allah'ın dilemesine bağlanan yemin ve adaklarda yemine veya daha aykırı bulunmak hali düşünülemez. Bunun için bir kimse Allah'a kasem ederim ki yarın inşallah şu işi yapacağım diye yemin etse veya şu işim olursa inşallah şu kadar gün oruç tutayım diye adakta bulunursa ertesi gün o işi yapmamış olsa veya işi olduğu halde adadığı orucu tutması hanis olmaz ve günah işlemiş olmaz. Çünkü bu halde o işin yapılması veya orucun tutulması Yüce Allah'ın dilemesine bağlanmıştır. Allah'ın herhangi bir işi dileyip dilemediği o işi meydana gelmeden önce bizim tarafından, tarafımızdan bilinemez. Bu gibi istisnalar yani Allah dilerse sözleri İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre sözün hükmünü geçersiz kılar. O sözlük kesinlik halinden çıkarır. İmam-ı Yusuf'a göre de o bir şart yerindedir. O şart Bizde gerçekleşmedikçe yani yemin halinde o işin meydana gelmesi bizce bilinmedikçe ceza gerekmez. İmam Malik'e göre bu istisna halinde de yemin ve nezrin hükmü lazım gelir. Çünkü her şey Allah'ın dilemesine bağlıdır. İnşallah denmesi teberrük içindir. Bundan dolayı onu söylemekle yapılan yeminin veya nezrin hükmü değişmez.